Yol boyunca sıra sıra evlerin, sarmış etrafını kayısı bahçelerin, aydınlatır çehreni Fırat'tan yansıyan güneşin. İzoldu derler de eskiden adına, kömürhanı bağlarsın Gakmoşlar diyarına, suyun berekettir kan verir toprağına, kazanca dönüşür her yurttaşına. Adınla müsemma değilsin bilirim, ne sorun vardır ne de bir burcun, yol üstü karşılar ikram edersin, bir avuç kayısın, bir bardak suyun. Değerli radyo dinleyenleri takvimler 1 Mayıs 2018 günlerden salıyı gösteriyor efendim. İşçi bayramı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Yöremizden program ekibi olarak değerli radyo dostları yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz, bütün emekçilerin bayramını tebrik ediyoruz efendim. Sizler evlerinizde çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken bizler de geçici stüdyomuzda, yerinden yayınlarımızda sizlerle birlikteyiz, radyolarınızdayız. Sabahınızı keyiflendirmeye, şenlendirmeye, kıymetlendirmeye çalışacağız program ekibi olarak. Müzik Efendim gözlerinizi bir an için kapayın ve Fırat kıyısında bir yer hayal edin değerli radyo dostlarım. İlkbaharda doğayı beyaza boyuyan kayısı çiçeklerini getirin gözlerinizin önüne. Sonra efil, efe, efil esen bir rüzgarın esişini hissedin. O güzelim kokuyu ta içinize taşıdığını hissedin ve doyasıya koklayın. Ardından rüzgarla birlikte bir bir dökülen bembeyaz çiçeklerin kar yağar misali çevreyi Beyaz örtüye bürüdüğünü izleyin. ise ağaçların kayısı fri ile yeşile dönüşünü, Fırat'ın maviliği ile birleşince de size sunduğu harikulade manzarayı seyredin. Böyle bir yerde adeta kuş olup uçmak, üzerinde süzülmek isteyeceksiniz doğanın eminiz değerli radyo dostları. İşte burası bahsettiğimiz yer, hayal etmenizi istediğimiz yer Malatya, Malatya'nın Kale ilçesi. Şu anda gölün kenarında, dağların yamacında, başı dumanlı dağların eteğinde sizlerle birlikteyiz sevgili radyo dostları. Keyifli bir 3 saati birlikte geçireceğiz. Efendim dinleyeceğiniz programımızı Diyarbakır ve Kale olmak üzere iki farklı ekip birlikte hazırladı. Diyarbakır'da kimler var? Direk baş Pirusan Gezonurani ve Doğan Yıldız yapımcılarımız, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi mikrofon başındaysa sevgili Tuğba Bezirgan bulunuyor efendim Diyarbakır'da. Kalede bulunan yapımcılarımız İbrahim Halil Şahin ile birlikte radyo müdürümüz Fatih Yılmaz, teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı Ercan Yaşar ve uzun yıllar sonra yeniden bizlerle birlikte olan sevgili Ahmet Aykılıç. Ulaştırmadan sorumlu Ergün Bulut, Diyarbakır'da bu arada Mahmut Bayhan'ın da bulunduğunu ifade edelim ve mikrofon dışında speakeriniz ben Mustafa Yalın önümüzdeki 3 saat boyunca sizlere Kale'den sesleneceğiz. <Gülüyor> Keyifli bir 3 saat geçireceğiz efendim hep birlikte doğası ve türkülerle şiirlerle elbette kaleyi tanıtmaya dilimiz döndüğünce radyolarınıza taşımaya gayret göstereceğimizi ifade edelim. 3 saat süreceğini ifade ettik görevimizden programının. Program boyunca duygularınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz vereceğimiz adresi kullanacaksınız efendim. Telefon numaralarımızla elbette bizlere ulaşmak için kullanabilirsiniz. Lakin özellikle doğrudan bizlere ulaşmak isteyen dinleyenlerimiz sosyal medya hesabımızı Facebook sayfamızı kullansınlar bizlere ulaşabilmek adına anlık olarak doğrudan kaleye ulaşabileceklerini ifade edelim sosyal medya üzerinden. Telefon numaralarımız ve belge geçer numaramız önce Diyarbakır'a bağlayacak. Sizleri Diyarbakır'dan kaleye yönlendirecek. Telefon numaralarımızı paylaşıyoruz efendim. 412 alan kodundan sonra 223 10 223 10 62. Belge geçer numaramız ise yine aynı alan kodunun ardından 412'nin ardından 228 96 03. Programın elektronik posta adresi. Ise Türkçe karakterler kullanmadan yoremizden kuyruklu a trt.net.tr yoremizden kuyruklu a trt.net.tr adresine iletilerinizi gönderebilirsiniz. Müzik Sosyal medya üzerinden doğrudan kaleye bizlere ulaşacağınızı ifade etmiştik efendim. Kullanacağınız sayfamız Facebook sayfamız. Arama Motoru bölümünde Facebook'ta TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdıktan sonra listelenen sonuçlardan bizim GAP Diyarbakır Radyosu'nun logosunun bulunduğu sayfaya dikkat edin. Öncelikle bu sayfayı bulun sayfayı açın ve web yayınımızda izleyin bol bol yorum yapın. Dinleyeceğiniz türkülerin ardından Yayınımızı beğenin ki her bir beğeni alkış kabininden karşılık bulacak kalede bizlerin ve sanatçılarımızın nazarında değerli radyo dostları. Yapacağınız yorumlarda da duygularınızı, düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Yayınımızı kendi sayfanızda da paylaşmanızı özellikle sizlerden rica ediyoruz ki bu güzelliklerden sevdikleriniz mahrum kalmasın. 3 saat boyunca canlı olarak türküler icra edecek heyetimiz, topluluğumuz kimlerden oluşuyor? Kendilerini takdim edelim. Kale Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun değerli üyeleri, eğitmen ve solistimiz Erdin Çakır. Ritim ve solist olarak görev yapacak yine değerli sanatçımız Hakan Kaya. Bağlamalarda Ümit kolu ve İbrahim Akman'ı dinleyeceğiz. Klavye'de ise Cemal Bitim bizlerle birlikte efendim siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bizim için hangi türküyü seslendireceğiz programın henüz başındayken Erdinç Bey. Sivas yöresine ait. Sivas ait bir türkü. Önce bir yoldayım. Aşık atlasınız. Beysel Şatıroğlu'nu da rahmetle iade etmiş olalım. Bu evet. türkü vesilesiyle uzun ince bir yoldayım dinliyoruz efendim. Müzik Bizden de önümüzdeki bir saat. Efendim, Erdin Çakıra ve Kali Halketi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğunun değerli üyelerine teşekkür ettik. Sevgili radyo dinleyenleri Programın ilk bir saatinde neler var? Detayları sizlerle paylaşacağız efendim. 3 saat boyunca yayınımızın devam edeceğini söyledik. Her saatin başında da detayları paylaşacağımızı bir kez daha ifade edelim ve ilk bir saatin içinde neler var? Hangi konuları biz hangi konukları, hangi konuları konuşmak üzere misafir edeceğiz? Sizlerle paylaşalım. Hava tahmin raporundaki ayrıntıları alacağız birazdan uzmanımızdan. Ardından karayollarındaki duruma göz atıp daha sonra kale gündeminden detayları Muhabirimizden bizlere aktarmasını isteyeceğiz. Ardından Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i misafir edeceğiz yayınımızda. Belediyenin yapmış olduğu çalışmaların neler olduğunu, bundan sonraki süreçte hangi çalışmaların gerçekleştirileceğini kendileriyle birlikte konuşacağız. Sayın Akdemir programın ilk bölümünde bizlerle birlikte olacak sevgili radyo dinleyenlerim. Hava durumu. Efendim hava tahmin raporundaki detayları Malatya Meteoroloji İl Müdürlüğünden meteoroloji mühendisi Ali Osman Gülseren bizlerle paylaşacak. Sayın Gülseren, yayınıza hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bizlerle birliktesiniz. Daha önceki Malatya görevlerinde olduğu gibi artık yayına aşina isimlerden birisiniz siz evet, de. Evet. Yavaş isterim. yavaş böyle bir yayıncılık merakı da başladı mı bu bağlantıların ardından? Olmaya başladı evet. Olmaya başladı. Ne güzel. Umarız e, sizleri de yayıncı olarak görme imkanına sahip oluruz ilerleyen dönemlerde o ateşi yaktık sanırım biz gönlünüzü anladığım evet. kadarıyla. Ancak konuk olarak katılabiliriz tabii. Konuk olarak şimdilik katılıyoruz ama <gülüyor> ilerleyen dönemlerde neden olmasın. Sayın Gülseren, evet. hava tahmin raporunda neler var? Malatya'dan yola çıkarak bölgedeki durumu bizler için değerlendirmenizi isteyeceğiz. Sabah saatlerinde ve gece saatlerinde bir yağış aldı Malatya. Bölgede genel durum nedir? Gün içinde de devam edecek mi bu yağışlar? Evet, gün boyu aralıklarla bu sağanak ve gökültü sağanak yağışların devam etmesini bekliyoruz. Malatya ve genelinde dün akşam bir yağış oldu. Sabah saatlerinde de Kale civarında oldu. Ee, gün boyu aralıklarla bekliyoruz. Bölge genelinde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve gök kültürü sanak yaşları etkili olacağını tahmin ediyoruz. Zaten e, genel müdürlüğümüzde e, yarına kadar geçerli olmak üzere bir ihbar var bu bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Hava sıcaklıklarımız da e, mevsim normalleri civarında. Malatya'da 24 derece, Kale'de 25 derece bugün maksimum sıcaklığı bekliyoruz. Yine Doğu Anadolu bölgesinde bazı merkezlerde Diyarbakır'da 26, Gaziantep'te 27. Erzurum'da da 18 derece beklemekteyiz. Sıcaklık değerleri yükselmeye başladı anladığımız kadarıyla. Gerçi pek düşmedi de kış dönemi evet. boyunca değil mi? Kışı tam olarak yaşayamadık ama şunu gördük. Yörede özellikle bahar yağışlarında ciddi yağış alan illerimiz oldu. Yollar suyla doldu, altyapının yetersiz kaldığı durumlar söz konusu oldu. Bu yağışlar normal miydi peki? Bu mevsim bu normalleri yağışları, yağışlar. mevsim, bu mevsimde oluşan sağanak yağışlar zaten kısa sürede yüksek miktarda yağış bıraktığından dolayı böyle görüntüleri görebiliriz. Çünkü e, normalde 2-3 saatte alacağımız 1 kilogramlık yağışı 10 dakikada, 20 dakikada alabiliyoruz. O yüzden bu mevsim normallerinde normal bir yağış. Bugün ediz. ve yarın için böyle bir yağış durumu söz konusu, bir ihbarın bulunduğunu söylediniz. Bu hafta boyunca bu şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yüksek kesimlerde yer yer dolu da atabilir. Peki. Bu uyarı ile birlikte noktalayalım efendim. Çok ben, teşekkür ediyoruz katıldığınız ekledim. için yayınımıza Aa. Sayın Gülserer Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda. Malatya ya. Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden Meteoroloji Mühendisi Ali Osman Gülserer'den aldı. Hava tahmin raporundaki detayları. Karayollarında şöyle göz attığımızda efendim karayollarında herhangi bir çalışma şu an itibariyle görünmemekte. Gerek bölge içi ulaşımı sağlayan gerekse bölgemizi diğer bölgelere bağlayan bağlantı yollarında bir çalışma görünmemekle birlikte... Diğer bölgelerle ilgili daha geniş bilgi www.kgm.gov.tr internet adresinden alabileceğinizde ifade edelim değerli radyo dostları. Aman efendim yola çıkmadan araçlarımızın bakımlarını da yaptıralım ve yoldaki uyarı levhalarına ve işaretçilere de son derece dikkat edelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hepinize sözü yeniden müziğe bırakıyoruz. Efendim Merdin Çakır'dan dinleyeceğiz yine güzel bir türkü. İrafyon Karahisar türküsü. Al Fadimen, Bal Fadimen. Erdin Çakır'a çok teşekkür ediyoruz seslendirdiği bu güzel türkü için efendim. Değerli Radyo dinleyenleri birazdan misafirimiz olacak yayınımızda. Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i misafir edeceğiz ama kendisinden önce sözü Kalelilere bırakalım istedik ki. Kale'de yapılan çalışmalardan memnunlar mı? Hangi çalışmaların yapılmasını talep ediyorlar Sayın Akdemir'den? E, bugüne kadar yapılan çalışmalar Kale'deki yaşantıyı ne yönde etkiledi? Görüşlerinizi alacağız efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ben, Mehmet Bey. E, ben Mehmet Yerbaşı, Kale halk eğitiminde usta üretici olarak çalışıyorum ben. Kale Belediye Başkanımızın çalışmalarını görüyoruz, güzel çalışıyor. İşte yollar, parklar, bize gereken desteği veriyor kurs olarak. Çok güzel Sosyal çok yaşantı destekleniyor anladığım kadarıyla. Sosyal yaşantı destekleniyor. Altyapı ile ilgili bir takım problemler var mı? Özellikle az önce de Sayın Gülseren'le söyleştik. Ee, Sanak yağışların alındığı dönemlerde altyapılardaki yetersizlikler ortaya çıkabiliyor bazen. Tabii çok aşırı miktarda alınan yağışlar elbette bu anlamda kriter olarak kabul edilmemeli. Anlık olarak yoğun miktarda alınan yağışlar baz alınmamalı. Fakat diğer durumlarda kaledeki altyapı Son derece yeterli midir? İçme suyu olsun, kanalizasyon olsun, bu çalışmalar yapıldı mı, yapılan çalışmalar ne yönde, zaman zaman su kesintileri yaşanabiliyor mu? Bu alandaki görüşlerinizi de alalım sizden. Bizim gördüğümüz kadarıyla yeterli ama o aşırı yağışlarda bütün her tarafta oluyor sorunlar. Ama altyapı da yeterli bizim gördüğümüz kadar. Gittikçe zaten ilçemiz kalabalıklaşıyor, nüfus artımı oluyor. Göç alan bir ilçe kale. Göç alıyor, gelişen bir ilçe kale. Peki. Siz çalışmalardan memnunsunuz. Çalışmalardan memnunuz biz. Peki teşekkür ediyoruz biz efendim. Teşekkür hemen e, Mehmet Bey'in yanında bir misafirimiz daha var. Ona da uzatalım mikrofonu. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Zeynimize. Merve Yerbaşı ben de. Katılıyorum söylediklerine. Ek olarak e, açılan kurslar hakkında bir şeyler söyleyeyim. Buyurun. Bence çok katkısı oluyor. Özellikle bayanların sosyalleşmesinde. El sanatlarına yönelik olsun. Yani gelişmeler yaşanıyor. Memnunuz. Verilen destekten memnunsunuz. Evet, Kadınlara evet. yönelik belediyenin çalışmaları da var. Ha. Neler yapıldı peki o çalışmaları içinde? Neler Mes sayabiliriz? Mesela el sanatları kursu olsun, özellikle Çin'i kursu olsun. Yine dikiş nakış yani klasik kurslar. Memnunuz aslında. Yine kalabalıklaşıyor kurslarımız eskiye göre. Belediye tarafından kurslar. desteklenen kurslar mıdır bu kurslar? Halk eğitimi kursları yalnız belediye başkanımız da yani tüm desteğiyle yanımızda oluyor. Maddi imkanlar sanırım belediye tarafından bu anlamda karşılanıyor. Aha, evet. Peki. Teşekkür Hadi. ediyoruz efendimiz size de. Bir misafirimiz daha var. Hoş geldiniz sizle yayınımıza Hoş efendim. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi kısaca. Ben Kale Bent Köyü'nde Fermi Kızıltaş ilçenin Malatya'da oturuyorum ama sürekli olarak ilçede ikamet ediyorum. Zaten yakın. Evet yakın zaten 30 kilometrelik bir için. mesafe var ama yollar evet. gayet güzel olduğu için 20-25 dakikada buraya ulaşmak gerekiyor. 15 dakikada mümkün. da insan istese gidebiliyor. Aman efendim aşırı evet. hıza dikkat. <gülüyor> aşırı hızdan uzak duralım. Evet, evet. Yapılan çalışmalardan memnun muyuz hangi çalışmalar yapılıyor kalede? Valla gö şu andaki kadarıyla. yani kale ilçesinin 29 senedir ilçe olmuş. Ama bu 29 sene zarfında bugüne kadar yani 3 senedir yaklaşık bu başkan olalı ama 29 sen, 27 senesi, 26 senesi diyebilirim ki bu iş gel işte ilk belediye başkanımız Cai Tokmak iken bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da kısa süre kaldığı için yani onun eserleriyle duruyordu. Ama ondan sonra üç dört sefer belediye başkanları değişti, beş dönem yapıldı. Herhangi bir şey yapılmadı. Neler ama, yapıldı böyle? Şu dönemde şu yapıldı, biz yapılan şu hizmetten memnunuz ya da bu hizmeti eleştiriyoruz diyebileceğiniz hizmetler var mı biraz daha? Şimdi bir adam hep tepeden şarkıları. adamları getirdikleri için şimdi kalede ikamet etmeyen bir adam gelip de burada belediye başkanlığı yaparsa çünkü kale'nin sorunlarını bilmez. Kale'nin sorunlarını bilmek için kalede oturması lazım. Kalede, Neler var sorunlar arasında kalede? Şimdi kalede birinci sıkıntımız yani sulama sorunudur. Ee, sağ olsun bu, bizim belediye başkanımız bu ürüslü barajı içinde e, bayağı bir çaba sarf etti. İnşallah eğer ki o ürüslü barajı da faaliyete geçerse izolunun tamamen e, su sıkıntısı e, kalkmış olur ortadan. Bu tabii tarımsal sulama için evet, tarımsal sulama için sıkıntı. Evet. İçme suyunda problem yok. Yöreyle. İçme suyunda şu anda problemi yok. Peki var mı ekleyebileceğimiz detaylar? Valla şu andaki başkanın yaptıklarına yani Allah razı olsun bin kere. Yani başkan elinden geleni yapıyor. Zaten bizim ilçemiz nüfus az olduğu için imkanlar dahilinde zaten imkanların dışına çıkıyor bile. Yani ne imkan varsa kale için yapılmaya çalışılıyor. Yapılmaya çalışıyor. Teşekkür ediyorum. İmkanlar ediyoruz, da elinde. sizlere. Eğer ki imkan yoksa ne yapılsın? Diğer bir misafirimize uzatalım mikrofonumuzu. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Metin Ertuğrul Üçtermen Mahallesi'nden katılıyorum. Ee, Var mı gözlemleyebildiğiniz sorunlar kalede, sorunlar takdir edebileceğiniz an, çalışmalar? Sorunlar şu anda yok. Şu anda Femi Bey'in dediği gibi e, 29 senedir biz ilçe olmuşuz. Yani inan ki üç buçuk senede yapılanlar 26 senede yapılmadı. E, kale sosyal tesisleri yapıldı. E, ondan sonra işte efendime söyleyeyim bazı şeyler e, inan ki mücadele, Yürüs'ün barajı projesinde var başkanımızın var işte elinden geleni yapıyor. sosyal yapıyoruz. tesislerde neler yapılıyor sosyal tesislerinde işte Dün salonu yapıldı milletin çarşı oluşturuldu ondan sonra bir çevre düzenlemesi yapıldı yapılan Bundan hizmetlerden memnunsunuz memnunuz peki teşekkür ediyoruz efendim bir diğer misafirimiz hoş ben, geldiniz sizde hoşbalık bahattin altınok